Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Cuma gününün özelliği fazileti hakkında. Cuma günü haftanın en üstün günü. Cuma gününün bir özelliği de aylara göre değişir Cuma'nın özelliği de. Normalde bir Cuma ile mesela Recep ayındaki Cuma aynı olmuyor. Şaban ayındaki Cuma aynı olmadığı gibi Ramazan ayındaki Cuma ise Hepsinin daha üstünde oluyor. Ramazan ayındaki aşağı yukarı 4 Cuma Geliyor Ramazan ayında Bu 4 Cuma'nın diğer Cuma'lardan Çok daha üstün faziletleri var. Bir de eğer cuma günü arefe günde gelirse arefe günü İslam'da Kurban arefe'si denir Ramaz arefe'si yoktur Kurban baremının arefe'si yani Arafat'a çıkıldığı gün arefe deniyor eğer bu arefe günü cuma günde rast gelirse o zaman hac hacc ekber oluyor haç. Hacc-i ekber oluyor. Yani normal haccın 70 katı Allah katında daha üstün sevap oluyor hacc-i ekber olursa. Önce hadışına bakalım inşallah. Sahih Müslüm'den Bülü Aleyhisselam Hazretleri hayr Yevmin en hayırlı gün, günlerden en hayırlı gün, talaat aleyh-i şemsü, üzerine güneş doğan. Yani bundan maksat amaç şu, gece bunun dışında kalıyor. Üzene güneş doğan, demek güneşin doğuşu ile batışı arasındaki en hayırlı gün. Yevmül cuma'ti Cuma günüdür. Biz Türkiye'de Cuma deriz, yani Cuma deriz. Aslı Cuma'dır. Cuma, Cuma birinin ötesiyledir. Cuma sözlük olarak cemden, toplamadan geliyor. Arapçada bir şeyi toplamaya cem denir. Hatta matematikte bile cem kullanılır toplama hesabında. Cuma günü Müslümanların toplandığı bir gündür. Köyde, kasabalarda ve esas usulde tek camide toplandığı bütün Müslümanlar. Bunun için bugüne Cuma günü deniyor. Fihi Hulüka Adem ve Vesselam Fihi bu Cuma gününde Hulüka Adem Aleyhisselam Adem Aleyhisselam o günü yaratıldı Cuma gününde. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması insanı yardımımız anlamına geliyor. Adem babamız yaratılmadan önce alemlerde, yerde gökte arşta ferşte insan diye bir varlık yoktu. Melekler vardı, cinler vardı dünyada hayvanlar vardı Başta gezegenlerde başka varlıklar vardı. Ama alemlerde, evrende alemlerde insan diye bir varlık yoktu. Adem babamızın yaratılması ile işte insanlık da varlık alemine geldi. Elhamdülillah geldi. Ve fihi cennete ve Adem aleyhisselam adetleri Yine Cuma günü cennete idhal olundu. Cennete girdirildi. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı. Dünyada yaşayacağı için, buna uyum sağlaması için dünyaya, dünyadaki toprak maddelerinden yaratıldı. Mekke ile Tayyip arasında, onun bedeni bir çamur halinde, 40 yıl kaldı. Ondan sonra Mevlam buna ruhunu verdi. Ruh üplendi kendisine. Hayat buldu. Dünyada herhalde bir şey yemeden cennete gitti. Çünkü dünyada bir şey yeseydi o zaman bağırsak sistemleri çalışırdı. Cennet uyum sağlayamazdı. Ve fihi ödühelel cennete ve cuma günü Belki yaratıldığı gün, tabi bunu bilemiyoruz, kesin diliyor bu konuda. Yine Cuma Adem Aleyhisselam dehteri cennete idihal olundu. Cennete girdi Adem Aleyhisselam Adetleri Cuma günü. Adem babamızın dünyada yaratılıp da cennete girdirilmesi hikmeti ne acaba? İnsanların hepimizin genleri Adem babamızın bedeninde mevcuttu, zerreleri. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri havvanemizle beraber cennette yaşadılar. Onların iş duyularına bu cennetin güzelliği hayatı yerleşti, yansıdı. Bunun için her insan inanmayanlar bile cennetin ismini seviyorlar. Yani cennetin varlığını inkar bile etseler ama cennetin ismini seviyorlar. Güzel bir şey görünce ilk sözleri cennet gibi oluyor. İşte insanlığın işine, iş duyularına bu cennetin hayatı, güzelliğe yerleştiği için insanlar dünyaya uyum sağlayamıyorlar şimdi. Hiç kimse dünyanın tatmini olamıyor. Herkesin bir hayalleri var, istekleri var. Herkesi koşuca koşuşturuyor. Ama kimse bunun sonucu hesaplayamıyor ama. İnsanlar kafasına bir şey takıyorlar. Şu işimi de olsun de. Artık aracı buluyorlar, yıpranıyorlar, koşuyor koşuşturuyorlar. O istediği amacına ulaşsa bile fakat yine tatmin olamıyor insanlar. Arkadan yine başka başka ihtiyaçlar meydana çıkıyor. Neden? Çünkü insanın ruhu, insanın gönlü, insanın iç duyguları cennet istiyor. O hayatı istiyor, insanlar istiyorlar. Bu ne anlamaya geliyor? Yani insanlar dünyaya bağlanmasınlar, dünyayı aşırı sevmesinler, dünyada insanlar kalıcı değiller resih ü bitay ile yine adam aleyhisselam Hazretleri babamız cuma günü de cennetten çıkarıldı dünyaya indirildi. Adem Aleyhisselam Hazretlerinin cennetten çıkışı tabi bir neden, bir sebep olacak. Yasaklanmış meyveden yedi, şeytanın yeminlerine aldandı. Bunlar hep tabi kaderin bir cilveleri bunlar aslında ama. Kader cilveleri bunlar. Çünkü insanoğlu dünyaya inmesi gerekiyor insanoğlunun. İnsanın imtihanı ancak dünyada olacak insan imtihanı. Bunun için Adem babamızın dünyaya indirilişi de o da kaderin bir cilvesidir. ilahi lütuftur. Çünkü onun neslinden nice peygamberlere gelecekler. Adem babamız cennette Havva annemizle beraber bin yıl kadar yaşadığı halde orada tabii doğum olmadı orada. Yalnız iki kişiyle insanlık sırrı kalacaktı. Eğer diye inişe olmasaydı. Hazreti Adam, Hazreti Havva. İnsan cinsi olarak iki kişiyle sırrı kalacaklar. Ama dünya inişlere beraber tabi tevbeden sonra elhamdülillah nesilleri evlatları, torunları, torunların torunu, torunların torunu gele gele bugünkü sayı ulaşan insanlar. Vefi-i aleyhi yine Adem babamız dünyaya inten sonra da bir cuma günü tebesi kabul olundu. Adem babamız Serendip denen bir odaya yani bugün seylan deniyor oraya indirildi havvalemizde ciddiye indirildi Onların Rabbi'nin ayırdı onları birerinden Adem babamın aleyhisselam adetleri tabi dünya inince e, cehennete alışmıştı o güzelim cennet alışmıştı dünya ona bir zindan geldi vahşet geldi 10 dötesinde Allah'tan utanlı hayetti mevlamızdan. Hep kapandı, yemedi, işmedi, göz yaşları döktü. Mevlamcakal vardı. Sonra bir Cuma günü, Cuma günü bir Cuma saati vardır. Biraz sonra okuyacağım gecem inşallah. İşte o Cuma saatindeki o vakitte, tevbe edince Rabbim onun tevbesini kabul etti. Ve rivayete göre. Adem abımız şöyle tevbe etmiş o anda. Ya Rabbi cennete gezerken bir yazı gördüm ya Rabbi. Rabbim sorun ne o yazı ya Adem? La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Ya Rabbi ilah sensin. Başka ilahı yok senden başka ya Rabbi. Ama o Muhammed kim ya resulullah? Ki isminle onun ismi beraber yazmıştın cennette Ya Rabbi. Onu demek ki çok seviyorsun ya Rabbi. Kim o ya Rabbi? Buyurdu ki Allah Teala o senin neslinden gelecek olan, torundan gelecek olan son peygamber olacak benim. O benim habibimdir Mevlam. O zaman Adem babamız ya Rabbi ne olur o Hazreti Muhammed'in hürmetine, yüz hürmetine beni affedince Rabbim onu affetti. Bu da cuma günü ve cuma saatine denk gelmişti. Demek ki nedir bunlar bizlere? Hep bunlar bize aslında birer temel iyilikeler. Demek bize de inşallah cuma günleri çok tevbe edelim muhteremler. Demek ki cuma günleri tevbelerin kabul olduğu bir gündür. Bilhassa cuma saatine tevaffuk ederse inşallah Rabbim affeder. Adem babamız tevbise kabul olup da af edildiği anda... Kuş gibi hafifledi. Tabii günah yükünen kurtuldu, atından sırtından kuş hafledi. Vüfîim mahter. Yine Adam Alemdar Masters'i Cuma günü de vefat etti. Ölümü de Cuma günü oldu. Dünyada bin yıldan fazla şeyi dünyada. Sonra fakat hiç ama yaşlanmamıştı. Böyle gen yani dinşti, zindeydi. E, saçında, sakalında tek bir ak yoktu. Hepsinin siyahı bu şekildeydi. Azar Selam geldi. Ya Adem sen ruhunu almaya geldim. Ne olacak sonra? Öleceksin. Duyurdu. Öleceğim evet öleceksin. Azar Selam'ın soru Adem en uzun öbür insan sensin. cennete bu kadar kaldı. Dünyada bin yıldan fazla yaşadın. Ne anladın burada? Adem babamın şey bir durdu da düşünün de. Ya Azal sanki bizim açtığım kapadım. Hayat hepsi bu kadar et böyle. Hayatım bir saniye için sırrı sığıyor böyle şey. Tabi Azal canını aldı. Fakat ilk olarak ölen insan öldürülen oğlu öldürmüştü Habil. O daha başka şekilde olmuştu. İlk normal ölen kişi Adem babamız olduğu için evlatı ne yapacağını bilemiyorlar tabi. Ölüye karşı ne olacak şimdi bu durum bu. Melekler geldiler gökyüzü Allah gönderdi. İnsan şeklinde melekler bunu yıkadılar, kefen namazı namazını kıldılar ve zora İlk olarak da yere gömelen, yıkanan, namazı kılınan Adem babamız oldu. Vefi tekumuz saatte yine kıyamette Cuma günü kopacak mu Kıyamette Cuma günü kopacak. Peki Cuma günü bu kadar değerli bir günde neden o gün kıyamet kopuyor acaba? İşte Cuma günü değerli olduğu için onca kıyamet kopuyor. Kıyametin kopması felaket değil rahmet. Nece ölüler var, yer yatanlar, bizden önce ölenler. Binlerce yıldan ve yatanlar var. Ne istiyor onlar da? Onlar dua ediyorlar Mevlamız'a. İyiler tabi. Ya Rabbi ne oluyor şu kıyamet kopsun da yerimize yerleştirelim diyorlar. Bir insanın dünyaya gelişi de bir nevi kıyamet kopar gibi oldu. insan dünyaya gelişi de. Kadında doğum sancıları başlar Kadında. Doğum yaklaşımı kadında doğum sancılara başlar. Kadın nasıl sarsılır? Nasıl kadın inler? Acı çekerek kadın böyle. İnsan dünyaya gelişi de bir nevi annenin sarsıntıları ile, sancısı ile dünyaya geldiği gibi. Ve insanların dünyadan girişi de tamamının da kıyamet olayı ki o da dünyanın böyle sarsıntısı ile olacak. Aslında kıyamet bilinmiş bir rahmet yani. Yani bir hayatın bitişi, insanların bir sayfasının kapanıp öbür ebedi sayfanın açılması. Mesela dünya alemi zaten geçici. Muvakkat dünya alemi. Dünyada her şey geçici ama dünyada her şey geçici. Külklük geçiyor, gençlik geçiyor, orta yaşa geliyor, mevsimler geçiyor, günler geçiyor, hayal gibi böyle. Her an ölenler, doğanlar, dünya geçici bir alem. Yani bir nevi uyku, hayal adına dünya alemi. İşte aslı gerçek alem öbür alemdir. Oraya geçişin de kıyamet olması gerekiyor. Ve indallahi Yevmül Mezid ve Cuma günü Allah katında Yevmül Mezid diye anılıyor Allah katında ciade gündeye ve كذلك kitis Ve melekler de bugüne, göklerde de diyorlar. Ve ve nazarı ilallah taala filen inşallah tarafından. Ve cennette tabii orada cennette gün yok. Cennette yalnız dünya günü ile cuma günleri cuma saatinde her hafta inşallah İnsanlar Cemalullah'a kavuşaktan hatırenler. Tabi Cemalullah, Mevlamız'ın cemalini görmek, ilki epey zaman alacak. Ondan sonra inşallah Teala, dünya günü ile her cuma günü, o cuma saatinde ehli imam müminler kendilerinden geçecekler. Cihannetten geçecekler. Aşkullaracak insan, aşkullah. Tabi, ilahi aşkı tatmayan kişiler bunu ne anlamına gelir bilemeyiz bizler. İnsanlarla bir de aşk, iki ayrı aşk. Biri mecazi aşk deniyor. İnsanın bir insana aşık olması. Mesela erkeğin kıza, kadın erkeği. Bu nedir? Mecazi aşk. Yani hayali aşk denir buna. Bir de Aşkı Hakiki var. aşk Hakiki, bu da nedir? Allah Cecaal'i. Mecnur biliyorsunuz önceleri, Leyla'da yanmıştı Mecnur. Leyla, Leyla'da yanmıştı. Oradan kırklık geçiyor, çöllerde, ormanlarda artık tamamen delirmiş bir gelmiş kendisi. Leyla aşkıyla, Leyla, Leyla'da yanarken bir seher vakti uyanmış şöyle etrafına bakınıyor aklına Leyla'nın hayali geliyor aklına yine içinden gönlünden Leylam diye bağıracağı anda Mevlam diye içinden geliyor Bir duygu. Mevlam deyince o anda onun gönlüne Mevlamızın aşkı veriliyor o Çünkü o anda mevcudun o hale gelmiş ama Çoğu ağaçlar bakırı yiyormuş. Ot otuyormuş yerlerde. Ancak su üşüyormuş. Bazı ormanlarda yabani meyve yiyormuş. Yani yediği gayet doğal olan, hafif olan, latif olan cisimler, maddeler. Ve yüzde yüz helal. Yüzde yüz helal bunlar. Tamamen dünyadan kopmuş, her şeyden kopmuş, Ardı bir nevi melek değişmiş duruma gelmiş kendisi. ...bedensel açıdan... ...bir defa içinden... ...gönlün derinliklerinden Mevlam deyince... ...hemen gönlünde... ...Allah aşkını buluyor. Tabi Allah aşkına geldiği anda... ...güneş doğunca... ...nasıl ki lambaları artık... ...bir şey etkisi kalmıyor güneş doğunca... ...içindeki her sevgi gidiyor... ...başıyor artık... ...Mevlam, Mevlam, Mevlam... diye böyle yanma başlıyor... İşte inşallah taala Rabb'i cennete girersek orada Mevla'mızın, Rabbimizin hem cemalini, güzelliğini göreceğiz. Hem de inşallah taala o ile aşk ile gönlümüz doğacak inşallah muhteremler. Bu ilahi aşk cennetlerin çok ötesinde. Yani cennetleri aşan bir durum var Şimdi dünyada bile İnsan her zaman bir olmaz. Bazen kişinin gönlüne bir ruhsal cezbe gelir. Yani de bu ibadetlerde, böyle malevi hallerde, malevi sohbetlerde insan gönlüne bazen bir mali ruhsal bir feiz cezbe gelir. Kişi o feyizi duyduğu anda o kişi şu anda öyle bir hale gelir ki yani Allah diye kişi yanacak hale gelir o anda. O anda kişiye dünya sıfırlaşır, kişinin gözünde dünya sıfırlaşma tabirleri. Bu nedir? Bu faz tabii aşk-ı ilahinin bir ön belirtileri bununla. Eğer o faz devam ederse kişide ila aşk da gelmeye başlar. Bir insan aşık oldu mu? böyle aşkına kişi buldu mu da artık o kişi artık uykuda gözüne girmemeldir kişiye namaz az gelir. Yalan namaz az gelir namaz kerimel. Allah diyen her kişi. Tabi konu aslında cuma gün özelliği. Demek ki cuma gün özellikleri kısaca da bu burada temekeri belirtiliyor burada. Bu hadislerin üstünden yine alıcı okurmuş inşallah beyhak eden bu aleme İza selimetin cumati selimet el eyyamı Bir kişinin cuma günü selametle iyi hayli geçerse o kişinin diğer hafta günleri de selametle iyi geçer. Demek cuma gününe çok özen gösterilmesi gerekir Kişinin cuma günü sıkıntılı dar burulmuş şunu bunu geçerse, gafir de geçerse o kişinin haftanın diğer günleri de öyle geçer. Demek ki Cuma günü haftanın merkezi. Burasıdır. Yine Adı Şerif Ebu Nuhayn-i diyor bunu da. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Menmate cumaati Bir kimse Cuma günü ölse Evliyete Cumaati ya da bu kişi bir kişi Cuma gelisi ölse İslam'da geceler ersi güne bağlıdır. Yalnız kurban arifes de Bir kimse demek ki cuma gecesi ölse ya da bir kişi cuma günü ölürse kitabı eczre şehidin Allah o kimseye şehitlik ecini yazacak, verecek muhtemelen bakınız? Yani kişi yatağında da ölse, nasıl ölürse nasıl öyle söylersin? Tabii ehli iman olmak şartı o şart ama böyle. Ehli olarak Allah yanında olarak bir kişi nasip olursa, Cuma gelirse, Cuma günü öldürürse, o kişiye Mevlam şehitlik ecrini, sahabını veriyor. Ve o, Ve o kişi kabir fitnesinden de korunuyor. Yani o kişiyi kabir sıkamıyor muhtemelen. Meleklere fazla sorular soramıyorlar bu kişiye. O soramıyorlar. Her nasip olsa da kişi cuma saatinde kabirde bulunsa, artık tam manasıyla nuruşta hındır oluyor. <gülüyor> Ve cuma saati denir. Cuma'da bir saat. Türkçe'ye saat deyince altmış dakikalık bir zaman anlaşılır. Yani gününde de bölünüyor ve anlaşılıyor. Arapça'da saat demek bir an demektir. Yani sınırı olmayan az olan bir zaman demektir. Mesela Es-Sah Kuran'da geçer, kıyamet ilgili olarak az bir zaman demektir. kadış şerif hem Buhari'de hem Müslüm'dü yani. En sadı şerif Bülü Aleyhisselam Hazretleri baş, uzun da kısa alıyorum. Fîhâ <sa 'atün> Cuma günü içerisinde bir saat var. Yani bir an var. Bir vakit var. La'yıb-ı <lâ> Abdün Müslüm'ün ve bu kavmi <yusallî> ki bir kul o anda namazda bulunsa, duada bulunsa, bulunsa يَسْئِلُ اللّٰهَ شَيْيَنْ اِلَّا اَعْتَاهُ اِيَّاهُ Kul Allah'tan da ne dilerse, Allah kul onu verir, ama o anda kul, ibadet halinde bulunsa. Mesela kul anında namaz kıldı, dua ediyor. konu kulu okudu, dua ediyor. Tebih istihbar ediyor kul anda. Allah'tan ihtiyacını istersek şu anda, tabi salik olma kuşuluyla, Allah kulun dua sonunda, Kabul ediyor, veriyor. Adem babamızın TB'si de çünkü o anda kabul edildi. Cuma günü ne yapmamız gerekiyor aziz cemaatimiz? Tabi öncelikle Cuma'nın en önemli görevi, merkezi ibadetlerin Cuma namazı geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi bir süre vardır. Son kısımdan Cuma Kur'an-ı Kerim'in. Mevlam burada birer bizlere Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler. Ey iman eden kullarım. Allah'ına hitap muhtevek. Hitap meyla Yani bu hitap öyle bir tatlı olması gerekir gönlümüzde. Fakat İbrahim Aleyhisselam ateşi biliyorsun atıldı. Nemur tarafından. Ateşe tam havadan giderken Rabbim emin verdi ateşe. <gülüyor> Bismillah. Ya naru Ey ateş künü berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'ime özelliğiniz ona karşıyın kün iberden soğuk ol ama dondurma ve selamen tam normal ılıkta ol böyle şey ateş İmam Aleyhisselam'ın bağlarını yaktı İki eli enseye bağlanmıştı iki el de bağlanmıştı şıklak olarak anadolu ama mancıra atıyorlar Urfa'da kale üzerinden bir atılıyor ateş yalnız ellerindeki bağını yaktı eller sebep kaldı Ayağını yaktığım bedenini ne üşüttü ne yaktı. Semet aldı böylece. Şey. İbrahim'in düştüğü yer yeşimenik oldu. Oradan bir ağaç belirdi. Su çıktı oradan. Cebrail Aleyhisselam geldi. Baktı Hazreti İbrahim hüzünlü ama sevinçli değil ama. Yahya Sem şaşırdı bu duruma. Ya İbrahim Neyi sivilmiyorsun bak, neyi sivilmiyorsun? Ah Cebrail baklar, ah Cebrail dedi. allah Teala, Rabbim, Mevlam, Ya naru, ey ateş dedi anda, öyle bir hal oldu ki anda, ateş oldu ki anda hal, Rabbim bana ya İbrahim deseydi, yaksa da beni, daha sivilerim buyuruyor. Allah'ın hitabı da bakıyor böyle. O da tatlı hal böyle şey. Bize Rabbim konan buyuruyor baklar. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَيْ مِمِنْ لَهُرْ Ya Rabbi'm. Bir heyecanla da şansım aslında ben. Tabii gönlümün bu şeyi duyuyor Emine Araka'dan emri geliyor. اِذَا نُودِ Kısa geçen bu konuyu. Yani Cuma yaşında davet olduğunuz zaman فَسْعُوا اِلَى Bu kelime de duracağım inşallah. فَسْعُوا say. Nedir say? Koşma değil ama içsekli, dinamik, dinç, gevşe olmaksızın Allah'ın geliniz. Namaza gelirken gevşek gelmeme gerekiyor. Öyle salına salına gelmeme gerekiyor Allah'ın davetine gelirken Allah davet ediyor. Bu ilahi davetin heyecanı ile <gülüyor> dinamik İstekli, din istekli böyle yavaşın üzerinde, hatta ortan üzerinde hız şekilde, gel anlamına geliyor. Burada mevlam ilah zikrullah yerine, ila salat yerine namaza buyurmuyordur Rabim, Allah zikre geliniz, yani kuru namaz değil de Allah Talayı hatırlatan namaza gelin. Çünkü namaz amacıdır, zikrullahdır. Hatırlamaktır. Peki ama işimiz var, gücümüz var, alışverişlerine ne yapacağız bunları? Onu da Mevlam buyuruyor. Vezerül Bey, Onu bırak Mevlam buyuruyor. Rütrükül beyya. Alışverişi, işi gücü, bırakın gidiniz. Tabi cuma namazı herkede de faz değil. Hastalara farz değil, köylere farz değil, işte yolcuya farz değil, kadına farz değil. E kişi ağır hasta, nasıl Cuma'ya gelsin? Ayaklara kötürüm yürüyemiyor, nasıl Cuma'ya gelsin? Elim kalır getirin der, yok. İbadette yük olmamalı kimseyi müterremler. Yani bir insan kendi Cuma'ya gelemiyorsa, buna gücü yetmiyorsa, bire götürün dememe gerekiyor. O kişi cuma farz olmuyor. öyle namazı farz oluyor. Kişi evladı bile olsa ona yük olmama gerekir. Yine cuma namazı kadınlara da farz değil. Neden burada kadın ayrımı yapılıyor burada? E, cuma namazı kadınlara farz olsa ne olurdu? E, cuma namazı tabi kılınmaz. Hepsinin camiye gelmesi gerekiyordu. E, Kadının altı aylık bebeği var. İki yaştan çocuğu var, üç yaştan çocuğu var, kışı var, sobası var, şu var, bu var. Ne yapacak kadın bunları? Çoğu çocuğunu e getirsin camiye. E 50, 100 tane şu camiye geldi mi? Cami altı olarak tutuyor Allah geldi. Onun için e, e, komşu burasın, komşu on da fazla cimnamlı olacak. Yani İslam'da ne varsa en iyisi budur muhtemelen. İlahi hükümler ise en güzel budur belki. Cuma'dan sonra ne yapılacak? Cuma namazdan sonra. Tabi cuma şeyine girmeyeceğim bu konusuna. Fevlamız buyuruyor. Seyda kudiyeti salatü. Cuma namazı yerine getirdikten sonra tamamı tamamına. Yani kuluya o anlamına geliyor. Cuma namazı güzelce kılınıktan sonra yani şöyle istekli, canlı, heyecanlı ki Allah yol Allah huzurunda. İnşallah o havayı duyarız az cemaat evveler. İnşallah bizler de. Fen teşyiru fil erdi yeryüzüne dağılabilirsiniz Mevla buyuruyor. Yeryüzüne dağılabilirsiniz. Yani dağılın buradaki emir emri ibahi. Emri vücubu değil buradaki emir. Çünkü Vezerül Bey ayetiyle cuma yasakları başlamıştım. Bunda ne oluyor? Yasaklar şimdi burada kaldırılmış oluyor. Mevlam buyuruyor. Cuma hakkında sonra yeryüzüne dağılabilirsiniz. Tabi işi olmayan, ibadete doymayan, şey almaya doymayan kişi oturup burada camide oturabilir daha mı? allah Teala Teala zikreder, ve getirir, o konu gelecek sonra inşallah yapabilir. İşi olan, gücü olan da dışarı çıkıp dağılabilir. Ve <gülüyor> min Cuma'dan sonra da artık işimiz tamam bitti, kulumuz bitti dememe gerekiyor. Allah'ın fazl-i kereminde arayayım evlâm bir. Allah'ın fazl Keremiyle kereminde. E çalışma evde ekmek besleyen kişi var, günlük ihtiyacını temin kişiler var. Bunun tabi çalışması gerekiyor bunların da. Diğer yandan. O gün için önemli işi olmayan kişiye, kişilere boş vakti varsa, cuma gününde çok güzel değerlendirmek gerekiyor. Cuma gününde. Çok değerli cuma günü çünkü. Ne gibi yapılabilir? E, sile rem yapılır cuma günleri. sile rem yapılır. İşte ana, baba, amca, dayı, kardeş gibi bunlar. Bunların ziyareti. Cuma günü yapılırsa sevabı daha fazla. Yine bunun yanında Hasta ziyareti yapılır. Yine bunun yanında mezarlık yakın olan yerlerde mezarlara gidilir. Ölen yakınlar da orada edilir muhtemelenler. Çünkü cuma saatinde kafi bile olsa ölen kişi azabı duruyor anda. Cuma saatinde. Yani o anda Allah'ın gazabı duruyor azab duruyor anda. O anda ruhlar serbest oluyor. Ruhlar Cuma'sa ruhlar da onda birbirine dolaşıp birbirine görüşüyor ruhlar da. Görüşüyorlar. Ana, baba, evlat, kardeş. Onların için uzun yakın fark etmiyor. Biri Urfa'da, biri İstanbul'da, biri Almanya'da, nerede olsun olsun fark etmiyor. O anda ruhlar da dolaşıyorlar muhtemelenler. İşte bir kişi Cuma günü de nasip olur da Cuma 40'tan sonra kabristan'a gidip pe yakınlarına bir selam verse, Esselam aleyk ya ebi, mesela ey baba der, selam verir. Esselam aleyk ya ummi, ey anne sana Allah'ın selamı olsun, selam verir kişi. Onlar bunu duyuyorlar mı? Evet duyuyorlar muhtemelen. Alıyor mu selamı, alıyor mu selamı, alıyorlar. Gelen tanıyorlar mı? Tanıyorlar muhtemelen. Şimdi bir kimse evinde okuyup sahabenin gönderirse olur mu? Olur. Bu neye benzer? Bir hediyeyi elden göndermek. Bir de kişi kendi giderse tabii daha başka olur. Ve yine Mevla'nın buyuruyor, Ve zekrullâhe kifiren ve Cuma'dan sonra allah Teala'yı çok çok zikredin, buyuruyor allah Teala. Yani Allah'ı unutmamak asıl ama gaybı bu muhteremler. Demek Cuma gününde, Cuma'dan sonra da işimizi yaparken de, yolumuza giderken de, arabada, direksyonda, masa başında, ne olsa olsun da ne yapmamız gerekiyor? Allah'a Teala çok çok da inşallah zikretmemiz gerekiyor. Ki burada ve Allah Allah'ı zikrediniz, Ak ilave ediliyor, kethiren ama çok az değil böyle. Bir kere değil yeter. Değil. Nedir zikrullah? Tabi isteyen Allah, Allah, Allah der vardır tesbihye gerek yok. Yani sayıya gerek yok burada. Hem kişi işini yapar, hem yoluna gider. Her tarafına kişi işini görebilir. Allah zikreder. Allah. Yalnız sonundaki H'nin çıkması gerekiyor burada. Allah. Bu ismi Celal'dir. ismi Azam'dır bu. Baştaki Elif olmasa Lillahi olur. Yine anlam bozulmuyor. Allah eşi oluyor. Baştaki elif ile bir alınırsa olur. Allah iş anlamına geliyor. Anlam bozulmuyor gene. Baştaki iki ikilam alınsın buradan. Bir he harfi kalsın. Hu zamirdir. Hu Allah demeti yine. Anlam bozulmuyor. Ama sondaki he çıkmazsa, Allah Allah olursa bu boşuna bir yorulmadır dilin yorulmasını. Sondaki he Allah Odaki he de ta işten geleceğim. Allah, Allah, Allah derken en katılır bu. Tabi isteyen La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah devam eder. Bu zikrullah kalbin pasını siler muhtar. Kalbin pasını gaflet, uyuşukluk, demelazımcılık, ibadetten tadı zevk alamama, hep bunların kökeni gaflettir, gaflet. Eğer bir kişinin kalbi, gönlü gaflette ise o kişi ne imanın tadını alabilir, ne namazın tadını alabilir, ne ibadete başlamadan zevk alabilir. İşte çok zikrular gerekiyor. Bu kalbin pasını siler. Kalbin pasını siler. Kalbin pası bitti mi? Ondan kalbin cilak döneme başlar. Cila. Yani kalbin nurlanması başlar. Kişi o zaman kendini anlama başlamadır. Der. Yani kalbin pası silinip de kalbin cila dönemi başladı mı zikrullah ile kişi o zaman her zikrinde Allah derken Allah bilir. Allah Rabbi alemi ötü. Mülk onun hakkında. yaradan ahmetler. Yerin gönül sahibi Mevlamız mülkiyet onun Hakime O'nun Mevlamız'a böyle. Başka her varlıklar O'nun emrinde. Güneş sonu emrinde. Galeksi emrinde muhtemelen. Her zirve O'nun emrinde. Allah, Allah derken yani öyle kişi gelmiş ki dünyaya bir defa Allah deyince sürüklüden tamamlamış, eylemek ulaşmış muhtemelen. Ulaşmış. Tabi şimdi kolay olmaz. Ama inşallah çalışalım muhtemelen. Der. Yani şu kalp gafletinden kurtuman çalışıyor muhtemeler. Gerçekten bu kalp gafleti bunalım bundan kaynaklanıyor muhtemelenler. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bugün hepimizde var. Gönül darlığı, gönül sıkıntısı bunalı hepimizde var. Neden? Kalbimiz gafil. Allah'tan kopmuş gönüller muhtemelenler. Zikrullah ile önce kalbin pası siliniyor. Pas. Ondan sonra inşallah cila dönem başlıyor. لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Ancak o zaman felahı bulabilirsiniz. Mevlam buyuruyor. Yani demek ki cumadan sonra da artık işim bitti. E, Sırat köprüsü geçtim demeyelim. Demeyelim. Yine gayret, yine gayret, yine gayret ta ki gönlümüzün nurlanması, gönlümüzün aşk ilahı tatması dönemine gelinceye kadar da mücadele gerekiyor. Bir de Cuma günleri Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'ne savaşı ve getirmek mühteremler. Böyle Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri Adışları Ebu Davut'ta özetleyim inşallah bunun da en eftal gününüz Cuma günüdür bu peygamber. Eftal en üstün günü cuma günüdür. Cuma günleri bana savaşa getirmeyi çoğaltın buyuruyor peygamberimiz işte Cuma günleri savaş şerifeyi getirmeyi çoğaltınız. Onlara bana arz olunur, ulaştırılır buyuruyor muhtemelen bakınız. Ne güzel bir şey muhtemelen. Ne güzel bir şey. Yani kişi burada, evinde, yolda, camide, yatağında atlayarak kişi, peygamberimizi hatırlayarak ama Burada hatırlama önemli muhteriden bence. Hatırlama. Allah'ın sayı aleyhi okurken yani Peygamber'i hatırlamak Aleyhisselam Hazretleri'ni peygamberi bir sevmek ona karşı içimizde bir büyütü duymak, Peygamber'e karşı bir büyütmek gözümüzde, huzur bulmak bu arada, Kişi bu şekilde peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne sabahı getirince bu sabah şerife direkt Peygamber'e gidiyor muhtemelen. Gidiyor, Peygamber'e gidiyor ona arz olunuyor, Arz olunuyor ona, melek tarafından. Ya Allah Ya Muhammed yav, melek ona. Ümmetinden, filan oldu filan, bak sana şey getiriyor. Bir defa getiriyor, tekrar getiriyor, tekrar getiriyor, tekrar getiriyor. Tekrar getiriyor. Ya, Resulallah, işte. ya Resulallah ümmetinden filan, işte kızı filan, sana sahip şey getiriyor. Peygamber o kişiyi tabi tanıyor muhtemel İşte. Aleyküm bir tanışıklık, bir rabıta, bir bağlantı oluyor. Peygamber beraber, Ali Sanat beraber ve bu kişi inşallah tabii mahşer gününde Peygamberin şefaatine daha çabuk kavuşacak. Allah Teala Mevlamız, Günümüz inşallah Cuma gününü iyi geçirmeyi nasip versin ustalar. Yalnız şile genel bir bakışta üzülmemize gerekiyor ama Pazar günleri daha başlı canlı geçiyor Pazar günleri mübarekler. Yani pazar işte pazar geliyor pazar güne diye. Yani pazar günleri daha canlı geçiyor. Halbuki cuma günü İslam'ın bayramı günüdür cuma günleri. Öyle olduğu halde cuma günlerimiz çok ama çok sönük geçiyor, çok sönük geçiyor. Çoğumuz o gün Cuma olur unutuyoruz bile. Ancak camide sala verilince ne bu sala? Ha bugün Cuma mı diyordu muhteremler? Bu acı bir gerçek muhteremler. Acı bir gerçek bu. Yani böyle bir Cuma günlerine, Cumanın faziletine, Allah katındaki büyük kıymeti bir güne, en büyük bayram günümüze, yani Ramazan bayramından da diğer bayramdan da Cuma günü çok daha üstündür Cuma günü. İnşallah Cuma günlerine daha özen gösterelim. Nerede olursak olalım, bulunduğumuz yerdeki camilere inşallah daha erken gitmeye çalışalım muhteremler. Abdelimizi daha dikkati alalım. Elden kadar daha temiz bir şey giymeye çalışalım Cuma günleri. Yani Cuma'ya hürmetten saygı olarak bir değişiklik olması gerekiyor. Hatta eskiden Müslüman, ne Müslümanlar daha Cuma girişi olduğu zamanlar, her kişi artık son gücünü kullanarak evine biraz daha güzel bir şey getirmeye çalışırmış. Hanımlar evde ne varsa Cuma gelisi Cuma günü için biraz daha güzel şey yapmaya özen gösterirlermiş. Yani Cuma'yı hürmeten, evinde Cuma oldu belli olsun. Çoğu kişi Cuma yarım Cuma olduğunu bilsinler. Çoğu kişi Yine Cuma günü için, Cuma günü için, Bariktelerim Cuma tebrik ederim şatale. İlahi terim Fatih.